الرحمن الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمان مولانا امام الرباني قدس الله en son satırlarda buyurdu ki Dua ordusu Mevla'nın dostlarından oluşan dua ordusu var ya bu ruha benzer dedi. Savaş ordusunun cephede savaşan savaşan İslam ordusunun ruhu gibidir. Cephede savaşan İslam ordusu ise onun bedeni gibidir. Bedenle ruh ne neyse, ne ise Ehlullah'tan oluşan ordu ile cephede savaşan İslam ordusunun durumu ve konumu da aynıdır buyurdu. Öyleyse cephede savaşan İslam ordusuna Mevla'nın dostlarından oluşan ordu mutlaka ve mutlaka lazımdır buyurdu. ''Dua ordusu olmadan, Evliyaullah'tan oluşan ordu olmadan cephedeki ordunun mansur Muzaffer olması mümkün değil.'' buyurdu. ''Olsa bile bu Suri'dir.'' buyurdu iki hafta önceki derste. O da ne kadar gider? Demek ki cephede savaşan İslam ordusuna bir de dua ordusu lazım. Beden dedi, ruhtan yoksun kalmış, ruhu gitmiş, posası kalmış, bir beden düşünün dedi. Ruhtan yoksun ve hali kalan bir beden, bu yardımı ve nusreti kabul edemez. Ölü olan bir insana, bir cesede yardım etseniz peki, bu ölmüş olan ceset yardımı nasıl kabul edecek? Onun için cephede savaşan orduya arkadan Cenab-ı Celle Celaluhu'nun yardımını celbe vesile olacak dua ve evliyaullah ordusu olması gerekir buyurdu. İşte bundan dolayı Resul-i Ekrem sellem Medine-i Münevvere'de Mekke-i Mükerreme'den gelip Medine'ye yerleşen fakir fukara'yı orada iskana me'mur etmişti. Onları Medine'den dışarıya bırakmıyordu Resulekrem sallallahu aleyhi sellem. Mekke'den Medine'ye gelen fakir fukara'yı fakir fukara'yı kasten bahusus özellikle Medine-i Münevvere'de sanki iskana mecbur ediyordu Resulekrem sallallahu aleyhi sellem. Çünkü İmam Beğovi'nin rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem ve, sellem, ve oradaki sahabe kiram darda kaldıkları zaman veyahut bir savaşta Cenab-ı Hakk'ın yardım ve nusretine muhtaç oldukları zaman veya bir kıtlık oldu, yağmur isteniyor, bolluk isteniyor gibi bir takım afetler olduğu zaman Resul-i Ekrem ve sellem, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan yardım isterdi buyuruyor ben Allah'ın peygamberiyim benim duam makbuldür <Gülüyor> Benim işte Mevla'da nüfuzun vardır demiyordu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam öyledir ama bununla birlikte bununla birlikte cemiyette ve toplumda ehli hal olan Mevla'nın dostu yüreği Mevla ile yanan efendim fakir fukarayı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kasten sağa sola bırakmıyordu onlar durum burada diyordu bir yere ayrılmayın Onların peki Cenab-ı Hakk'a olan tezellül ve inkisarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vesile ittihaz ederek Ya Rabbi ha burada bir lokma bir ile geçinen fakir fukaranın hürmetine ne olur bize şunu ver, bunu ver diye onları orada muhafaza ederdi. Dua ordusu, dua ordusu fakir mi? Hadi oradan, bilmem ne, git sana kızlar yardım etsin. Şu, bu, bilmem ne, kovmuyorlardı. Ve sultan devamla buyuruyor ki: "Ma cundul gaza <gülüyor> Efendimizin silahlı ordusu da var idin. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in silahlı ordusu var idin. Var idin, var idin." İslami çalışmalarda Allah'ın dininin yücelmesinde şimdi bu dine, bu davaya çalışan adam tarikatı benimsemiyor. Tasavvuf ve tarikatın aleyhine konuşuyor. Bilmem ne siz şusunuz, busunuz vesaire. Ama dediği gibi isek de yani o zaman onlar akla. Dervişlik bir defa ne demektir? Ehli tasavvuf, ehli tarikat nedir? Önce bunu bir konuşalım. Ondan sonra övünelim dervişliğimizle. Yoksa dervişlik olaydı tacıyla hırka, biz de alırdık otuza kırka diye Yunus Emre. Bu aksesuarla bitmiyor ki bu iş. Mâ vücûdü cündül gazâîn. Resul Ekrem'in silahlı ordusu olmakla birlikte Mekke'den Medine'ye gelen muhacirin ikramın fakir fukarasını Medine'de tutuyordu. Çünkü onların duasıyla Mevla'dan neler istiyordu neler. vastil muharibine Peki savaştan askerlerin ortalığa hakim olmakla birlikte, yok, yok. Resul Ekrem fakir fukara'yı bırakmazdı. Bizim ecdadımız vakıf medeniyeti kurmuş bir ecdattır. Öyle bir vakıf medeniyeti ki hala şu anki dünya, dünya devletlerinin hayali oraya ulaşmış değildi. Sen ecdad zamanında yaşayacaksın, açlıktan öleceksin veyahut da işte bu soğukta çıplak kalacaksın. Ne mümkün? Abdülhamit Han cennet mekan çatalcadan kömür getirirdi Haliç'e, fakir fukaraya bedava kömür dağıtılırdı. Devlet vakıf ve vakıfçılığı teşvik ederdi, ona göre vergiden düşerdi zenginden. Dağlardaki vahşi hayvanlara bile kışın kar yağıp da hayvanlar aç kaldığından dolayı İstanbul'a şehre inip de milletin malı ve canını telef etmesin diye onlara leş dağıtan vakıflar vardı adam alıyor, hayvan leşlerini götürüyor, vahşi hayvanların yoğun olduğu bölgelere bırakıyorlardı. Hayvanların yenmeyen taraflarında. O İslam'ın hakim olmuş olduğu toplumda ayılar bile edersiniz domuzlar bile ne kadar rahattı. Şimdi nerede insan hakları? Fel o. Şu İstanbul valiliğinden yukarıya çıkarken yokuş var. Baba Ali yokuşu diyoruz oraya. O yokuşun ortasında eskiden dev kestane ağaçları vardı. Millet zekat ve fitre verecek insan bulamazdı. Ağzı büzgülüp bezden torbalara zekatını ve fitresini kordu. O ağacın dallarını asarlardı. Akasya'nın dalları gibi böyle aşağı inmiş ağacın dalları. Üzerine yazar torbanın üzerine, ''Kardeşim, bu benim zekat paramdır. Al, ye, helali hoş olsun.'' Kimse, ''Aa, para var, hurra, bilmem ne, şimdi gibi, bizim gibi olsa ağacı kökünden keser götürürlerdi. Ama, ama, eğniyâ-i şâkin, fukarâ-i sabirin var idi.'' Yani Mevla'nın verdiği nimete şükürden zengin. Peki, yani yoksulluğuna, fakirliğine sabreden fakir fukara vardı. Kimse kimsenin malına göz dikmiyordu. Veya işte benim var, onun yok, affedersiniz, gebersin felsefesi yok idi. Şeyde bile Macaristan ve Avusturya'daki Hristiyanlar bile Buradaki Meşikati İslamiye'ye, Süleymaniye'de bulunan yerdeki işte en büyük dini müesseseye başvururlardı. Yahu sizin dualarınız makbuldür. Ne olursunuz ya? Allah Celle Celaluhu sizin dualarınızı kabul eder. Sizin Rabbiniz haktır, Muhammed haktır. Siz dua edin de Mevla bizim de topraklarımıza yağmur versin diye bizden istimdatta bulunurlardı. Bizden medet beklerdi İslam'ın hakim olduğu dönemde Yahudi ve Hristiyan bile ne kadar rahat idi. El fukara o. Fukara dervişler var ya. Ellezine. O dervişler ki hum onlar. dua duai. Mevla'nın peki dua orduları bunlar. Bu dua orduları dediğimiz dervişler var ya tamam. Ma'a vücudu zilleti vel meskeneti. Bunlara böyle baktığınız zaman böyle yani boynu bükük böyle süklüm püklüm dururlar böyle. Aciz ellerinden bir şey gelmez gibi dururlar böyle. Tevazu'dan devamlı bunlar huzuru u daimi ile meşgul olduklarından dolayı kalpleri mevla ile beraberlik e, duygusuyla meşgul olduğundan dolayı e, adam başını yerden kaldıramıyor ki. Kaldı ki İmam Rabbani kuddesi rruhu 06AS 06AS 9869 Volkswagen çok acil arabayı çekecek misiniz? Lakin şu hareket var ya, bu kapıya puan kaybettiriyor. Bunu bilelim ha. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ''Hayrunnaz, men İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Arabanı bırakıyorsun, bir düş, düşünsene Müslüman. Oradan gelip geçenler ne oluyor? Ulan kim yapıyor bu işi? Ben şahsen kulaklarını duymuşumdur. Sizden de duyanlar vardır. Ulan Müslümanlık bu ise Allah bilmem ne yapsın vesaire. Allah, bak ne diyor sultan burada dua ordusu diyor bu insanlar bizim dualarımızı isteyecekler gelecekler bu kapıya adam oradaki yanlış hareketten bir daha efendim ne, ne duası ya camiye girmez bu fakirin efendim üniversiteden sonra şehzadebaşı camisinin ön tarafında bir damat İbrahim Paşa mescidi vardır Darul Hadis orası bir gün oturuyordum hafızlık yapıyordum orada bir adam geldi böyle kalantor bir adam Eski İstanbul efendisi Foterli moterli bir acayip bir şey Dedi ki bak evlat dedi Biz buranın müdavimlerindendik dedi Mehmet Said Kotku efendinin dedi ders arkadaşı aynı zattan dedi hilafet aldılar dedi. Burada Hasip efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Me orası tekkeymiş. Buradan gelip geçen dedi belediye otobüsleri dedi. Burada dururdu. Bütün yolcular belediye otobüsündeki yolcular inerdi. Hasip efendinin elini öperdi. Duasını alıp ondan sonra belediye otobüsü devam ederdi. Lisan-ı hal, lisan-ı kal'den ekvadır diye ulama. Yani hareketle ortaya koyduğumuz İslamiyet ağızla dil ile anlatmaktan çok daha kavidir diyorlar. Ben ilmi tamamlamak için gönderildim demiyor. Ben dervişli namazı niyazı tamamlamak için gönderildim demiyor. İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak buyuruyor. Ben sadece ve sadece güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Burası enteresandır. Burası acayip bir noktadır. Buraya son derece dikkat etmek gerekiyor. Gelen bize gelmiyor, İslamiyete geliyor. Müslümanlık bu ise, insanlara zahmet vermek ise, şu ise lazım değil o Müslümanı gitsin diyorlar. Kimse İslamiyete bir şey yapmıyor. Biz İslamiyeti yapacağımızı yapıyoruz. 90 sene önce 570 sene tekke yıkıldı. Kimse senin tekkeni yıkmadı. Bir yerde boşu boşuna A şahsına B şahsına söyleme. Tekkeleri biz yıktık biz biz. Bak şurada bir kız lisesi var. Onun yanında evin içerisinde böyle mezarlar var. Kuşadalı İbrahim Efendi'nin halveti şeyhidir. Onun orada kalitesi yatıyor. O adam tekkiyi bizzat kendisi kapattı. İhvan değil. Veya jandarma geldi, asker geldi, ya o kapattı. Anlat, anlat, anlat, anlat, anlat, anlat, anlat, anlat, yok, yok, yok. Gene millet bildiğini yapıyor, öyle mi? Defolun be, sizden bir şey olmaz. Tekkeye asmak ilidi, kendisi astı. Kimse senin tekkeni yıkmıyor. La yuga yurullah bi kamin, hatta yuga yurum abi yancısıyım kitle, toplum, kendi ana öz ve cevherin değiştirmediği müddetçe Allah bir milleti değiştirmez. Allah'ın kandı bu. Fel <Sessizlik> fukara o. Dervişler, ellezine o insanlar ki, hum onlar, cunudu duain, dua ordusu, evliyaullah ordusu, ha. Huh? Dediğimiz bu efendim dervişler var ya ma zilleti meskeneti kendilerinde böyle tevazudan kaynaklanan evet bir zilletle mesket olmakla birlikte nedir peki kalbi huzuru daim ile meşguldür mevla ile meşgul bir insan peki nasıl gurur kibir sahibi olacak ki peki benim gururumdan kibirimden geçilmiyor beyazid Bestami'ye her sabah kalktığı zaman yüzünü yoklardı böyle. Derlerdi ki Hazretleri niye yüzünü yokluyorsun? Dedi ki yaptığım arsızlıklardan dolayı, edepsizliklerden dolayı dedi. Yüzümün maymun suretine dönüp dönmediğini kontrol ediyorum derdi. İmam Rabbani mektubatında buyuruyor ki Mevla'nın dostu olan zat, saliki dervişi bir anda ki Mevlana halit de aynı şeyi söylüyor. Bir anda seni de, onu da, bunu da cüneyd Bağdadi, bezid Be makamına getirir seni. Cezbesi, kabiliyeti yerinde olan insanı bir anda oraya çıkarırlar Allah'ın izniyle. Ama, ama cemaat ben bittim artık ha yani affedersiniz ama içimizde tabi Allah için yanıklar da vardır. Burada ne söyleniyorsa o yanıklara söyleniyor zaten. Mamı diyor ki, tek bir edebin, tek bir edebin, bak bu, bu, salik bu derviş var ya, makamda tamam, yani en yüksek irtifa yakalamış, en yüksek çıtayı yakaladı. Mamı buyuruyor ki, tek bir edebin terkiyle evlanın dostu o müridi tarikata girmeden ki noktaya güm indirebilir diyor. Hepsi gitti, hepsi gitti. Yani ümitsiz olalım demiyorum ama ama bir jip ile düşünün mesela tem yolunda bir jip ile 300 kilometre hızla giden bir şoför düşün. Dire direksiyonda az bir şey uyusa bunu hayatıyla öder mi? Öder. Bu araba uçuruma gider mi? Gider. Aha bu burada buradaki kışlada bu manevi kışladaki eğitim böyle bir ciddiyeti haizdir. Herkes kafasını alsın kolların arasına, kafasını soksun, cübbesini içeri düşünsün. Tek bir edebin terki nedeniyle onu var ya onu, onu 30 yıl, 40 yıl bakmaz ehlullah. Ehlullah'ın kılıcı çok fena keser, çok fena keser. Bir şey söylerim ama burada yüreğimin yangınla bir şey söylüyorum. Oradan birisi kalkıyor, ondan sonra vı yapıyor. Onun için ben de çekiniyorum bazı şeyleri, söyleyemiyorum. Ama öyle şeyler söylüyorlar ki ben var ya yani Müslüman mıyım değil miyim ben bundan bile korkmaya başladım ben. Ha burada böyle dolgu maddesi gibi duruyoruz ama kanunlar var ya ay ay ay o kadar fena kesiyor ki affetmezler kesinlikle. Bu yolda işte şu vide boydu bilmem ne sana bir kere demiyorlar. iki kere demiyorlar. üç kere demiyorlar bak. Efendinin sesi solda kesildi. Söyleye söyleye söyleye söyleye. Cenabak yani nefesimiz nefeslerimiz alsın, ona versin. Ama ama ama adam 40 sene önce neyse benim gibi hala gene öyle bir yere kadar onlar tahammül ediyorlar oradan öteye yok hatta Eylullah'tan bazıların müritlerine söyleyeceğini dahi söyleyemiyor demin affedersiniz işte fakirin dediği gibi bazı müritlerine bazı şeyleri söylemek için 10 sene beklerler 15 sene beklerler 20 sene beklerler mesela Nakşi Meşayihinden Abdülaziz Bekkine Kudyesi Ruh öyleydi Bayram Ali Kara Mustafaoğlu hocanın camisinde 1940'larda 35 orada imamdı kendisi Öyle acayip halleri vardı o buyuruyor 10 sene bekleriz 15 sene bir lafı o müridi demek için niye o lafı kaldıracak, o lafı dinleyecek seviye hala yok. Bekler onu yetiştirir, yetiştirir, adam etmeye çalışır, çalışır, çalışır. Heh. Şimdi onun ruhu ve kabiliyeti bu sözü dün dinlemeye elverişli hale gel der. Gene böyle korka korka o zaman derler. Bize böyle neler yaptılar neler. Neler yaptılar neler. Ama Rabbani buyuruyor ki veren alır diyor. اِنَّ الَّذِنَ يُعْطُونَ buyuruyor. Veren alır. Sana o kadar yüksek makamları verdi mi? Peki verdi. Ha, yaptım bir namussuzluk. Bütün apoletlerini sökerim diyor. Dervişlik çıktı. ama derviş? Ya. Böyle ismen yok. Tabela dervişliği. Yahudi dükkanında Bismillahirrahmanirrahim levhası. Gören de ki bu Müslüman. Ulan Yahudi bu ya. Onun için Mevlana buyurur ki, Musa da sende, Firavun da sende, cennette sende, cehennemde sende, dinlersen olursun Musa, dinlemezsen olursun Firavun diyor Mevlana. Firavunu dışarıda arama, en büyük Firavun içeride. den dedi ki fel fuqara'u lezinuhum dua duai dua ordusu dediğimiz diyor bu dervişler var ya na vücudü zilleti vel meskeneti ve adam el itibari her ne kadar bunlar boynu bükükse de böyle toplumda itibar ve kıymetleri yoksa da yoksa da ki kemakalu öyle diyorlar ne diyorlar el fakru sawadul veciy fakirlik efendim is dünyada olsun ister ahirette olsun yoksulluk yüz karası yüz karası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya İbn-i dünyanın rivayetinde geldel fakru küfran fakirlik neredeyse kafirlik oldu <gülüyor> yoksulluk öyle acayip bir şeydir Mevla insanı yoksullukla terbiye etmesin imanın da kavi olmazsa yok açsın adam namaz nasıl kılacak eve nasıl gidecek İmam Şafii buyuruyor ki çarşıya çıkıyordun bizim hanım bana bir şeyler söyledi diyor kafam bir an diyor o soğanlarla patateslerle meşgul oldu diyor bilmem ne kadar meseleyi unuttum gitti diyor şimdi derler ki fakirlik hem dünyada hem ahirette yüz karasıdır işte yani bu dervişler de Böyle fakir fukara bir şey yok vesaire böyle olmakla birlikte vaka aleyhim Bu insanlara el-ihtiyacı ihtiyaç var. Bir بَادِ الْمَوَاقِعِ Bir takım yerlerde bu insanlara ihtiyaç var. İşi var ya şurayı bile elin gavuru elin Hristiyanı şurayı dahi anlamıştır. Sultan Abdülaziz Han zamanında aşağıdaki Fener Patrikanesinde Grigoryas diye bir papaz vardı. Bu adam o, Ortodoks papazdı. Rusya'dan idare ediliyordu. Ajandı kendisi, casustu. Rus Çarı 1. Aleksandr'a yazmış olduğu mektubun sureti var bende evde. Adam diyor ki Rusçarı 1. Aleksandr'a gönderdiği raporda bu milleti bir daha ayağa kalkamayacak şekilde belini kırmak istiyorsanız, tarihe bunları gömmek istiyorsanız, bir daha bunların esamesinin, ha, isminin anılmasını istemiyorsanız yapılacak bir şey var. Bana güleceksiniz ama iş bundan ibarettir. Bu Türk milletinin canına da Kanına işlemiş bir duygu vardır. Bunlar evliya çok seviyorlar. Bunların tekkelere ve dergahlara inhimaki vardır, düşkünlüğü vardır. Yapılacak tek şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. O rapor üzerine üzerimize üzerimize geliyorlar. Niye? Adam görüyor çünkü ne oluyor her ne kadar nasıl olun bu iş nedir peki tam anlayamıyorsa da bu milletin itibar ettiği baş eylemiş olduğu bir takım insanlar var Sultan II. Mahmud'a buradaki gayrimüslimler başvurdu Yahudiler ve Hristiyanlar padişahımız dediler İstanbul'un sokaklarında gezemiyoruz dediler bu evliya kabirleri var ya sarıklı marıklı böyle şeyk efendiler vesaire. kabirleri bile bir haşmetli Bunlardan biz korkuyoruz dediler. Padişah onların gönüllerini tatyip için, eğer tatipse de bu? E, almak için bütün böyle onlara ürküntü veren gezip gök, tozlukları yerlerdeki kabir taşlarını kırdırdı. Ecdat halk Sultan II. Mahmut'a gavur Padişah dedi ve ismi gavur Padişah kaldı. Bu milletin böyle bir hususiyeti vardır. Bak Yusuf Ziya Uşman burada. Allah uzun ömürler versin. Şu beyciyizde bir takım zatların nakibu leşrafların kabirlerinin tesviyesine vesile oldu. Valla ne bileyim ben yani imrenmemek mümkün değil. Ne dirilerin kıymetini bildik ne ölülerin kıymetini bildik. Bana bak bana hesap versene sen. Gerçi ben hesap alacak adam değilim de söz gelimi söylüyorum. İstanbul'da bir tane Yeniçeri kabri yok yani. Yeniçeri kime derler? 600 sene at sırtında Ağaç bir ilaç. E, şeriat'ın sancağını bir kalenin e, şey sınırdan bir sınıra, bir huduttan bir hudda koşturan insan demektir. Bir tane Yeniçeri kabri yok. Ne oldu bunlar? Bunlar kırıldı, asfalt taşı yapıldı. Sen ve ben dedenin peki mezar taşıyla dö döşenen asfaltın üzerinde ben araba kullanıyorum değil mi? Dünyada benden daha alçak ...ve şerefsizi var mı? Mevlana cami Nefekhatul Ünsü da buyuruyor ki... ...o büyük zatların, ehlullahın mezarları yandan geçerken... ...ayakkapları çıkartın diyor, yalınayak geçin diyor. Eğer geçebiliyorsanız ayaklarınızı yukarıya dikin... ...kafayı aşağıya, peki o şekilde geçin oradan diyor. Kükürüyorsun, bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu dosyalar ne zaman görülecek... Adam sana ülke bırakıyor, ülke. Sana vatan bırakıyor peki. Ve karşılığında muamele bu. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Demek ki vaka aleyhumu'l-ihtiyacu fi badil mevaki'yi. Aha bunlara, bu dervişler var ya, bunlara diyor ihtiyaç var diyor bazı yerlerde. Derviş görüp de böyle onu itmek, kakalamak yok. Ama denildiği gibi, derviş kimdir, derviş kimdir, derviş kimdir? Önce bunu iyi bir görmek gerekiyor. Bak derviş, derviş, şu mektubu Genelkurmay Başkanı'na yazıyor. Genelkurmay Başkanı'na yazıyor. Genelkurmay başkanına yazıyor Ta oralara gidiyor Hapishaneye gittin Zindandan yazdığı mektuplar var pek Baş etmek ne mümkün Eğer bizimkisi dervişlik ise eh, Kaç para yapıyorsa işte Sen de ben de o kadarım Peki ya bunlarınkisi ne Asıl derviş bunlar Şeyh Şamil'in efendim, Şeyh Şamil Kuddisi'nin ruhu, Mevlana Halid-i halifesi, Kafkasya halifesidir. Bütün ilimleri ona Mevlana Halid okuttu. i̇bn Abidin de Nakşi'dir. Mevlana Halid-i ihvanıdır. ihvanıdır. Zade de büyük tefsir sahibi ki son zamanda hatta Şafii'den Hanefi'ye intisap etti. O da Mevlana Halid-i Bağdadi'nin adamıydı. Mevlana Halid Bağdadi böyle insanların yetişmesine sebep oldu. Şeyh Şamil zaten cephelerden geri gelemedi. Gassal diyor ki cenazesini iken saydım diyor vücudunda 125 tane bir kılıç yarası var diyor. Bende de bir çizik yok. Dervişime öyle mi peki vay canına ya her şeyi fiyatlı dervişlik ucuzladı öyle mi 125 tane kılıç yarası vardı diyor Baktık, onlara böyle baktığımız zaman ha o habis falan gibi geliyor bize öyle değil Mevlana Kudüs'e söylüyor buyuruyor ki gerbe sureti Adem'i gerbe sureti Adem'i insan bu değil Ahmet o Ebu Cehl hot yeksam budi. Yani insanlar böyle Adem Aleyhisselam suretinde olmakla hep onları adam zannetme diyor, insan zannetme diyor. Gerbe sureti ademi insan budi. Ahmedo Ebu Cehlo hot yeksam budi. Sen nasıl diyor yani insanları sade böyle et ve kemikle değerlendirilsin, surete değerlendirilsin diyor eğer öyle olacak olsaydı Muhammed Mustafa ile Ebu Cehil'in aynı olması lazımdı diyor. Öyle mi? Evet. Vaka aleyhimu'l ihtiyacü fi Dolayısıyla bu dervişlerin peki o İslam devletinde, İslam cemiyetinde itibarları vardır, ağırlıkları vardır. Ma itibarihim ama böyle baksan yani hiçbir değer ve kıymetleri yok. İtilir, kakılır böyle vesaire. Affedersiniz. kudus köpek gibi vesaire ama iş bitirenler onlar onlar. Onlar onlar. Hazafil vakı. Hakikatte durum budur. İster anla, ister anlama. Hakikatte, manada durum bundan ibarettir. وَقَالُوا هَوَفَاقُوا اَكْرَانَهُمْ Bu Mevla'nın bu cici dostları var ya bu şeker kulları var ya emsallerine tefavvuk ettiler emsallerinden peki çok üstün oldular fi emsali hadi الْمَوَادِعِ ha böyle bir takım yerlerde savaş zamanları, kıtlık zamanları başka musibet anları şu bu vesaire falan öyle dar zamanlarda acil kan, acil can illa Hani söz gelimi lazım olduğu zamanlarda bunlar, bunlar, bunlara başvuruyorlar. Sultan 3. Selim e, topkapıdan çıkardı mesai'den sonra doğru ve yolundaki Galata Mevlevi hanesinde. Orada Şeyh Galip Efendi vardır. Kuddise Siru Mevlevi. Küçük bir odası vardı böyle işte ders, tarikat dersi yapacakları bir odası padişah oraya girerdi kafasını kucağına koyardı şey galibin o şekilde diyor ruhum sükun bulurdu diyor mesaiden sonra onlar bir yerlere gitmiyorlardı oralara gidiyorlardı ve fâkû ekrânehum hekî fî emsâli hâdîil mevâdiye Galel muhbir-üs-sâdîk aleyhissalâtu vesselâm Resûl-i sellem buyurdu ki Yûzen-u midâd alimlerin kanları tartılacak Bir demiş-şûhâ, mürekkebi tartılacak Bir demiş-şûhedâ-i şehitlerin kanlarıyla teraziye koyulacak Yevmel kıyameti, kıyamet günü bir tarafta kitap yazmış de işte kalemin mürekkebini kullanmış. Bir tarafta mürekkep var, öbür tarafta canını vermiş, savaşta peki kanını akıtmış. E bir kimsenin peki kanı var. Kanla mürekkep teraziye vurulacak. Ve yeteracahu midadul ulema'i. Alimlerin mürekkepleri ağır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi alim bu? Hangi alim bu? Tabakat ve teraccim kitapları diyor ki, Hanefi fukhasının, Hanefi mezzebi üzere ilmi fıkhı takrir eden zevat-ı kiramın %95'i Eyl-i Tarik'tir diyor aynı zamanda ama ilmi gönderil ortaya çıkmışlar İbn-i Abidin'i fıkhıyla tanıyoruz ama resail i̇bn Abidin de onun kitabıdır gidin bakın orada iki tane risalesi var Mevlana Haldi Bağdadi üzerine ağlaya ağlaya neler yazıyor neler neler yazıyor neler şair füzül ne söylüyor her kimin var ise zatında şerareti küfrü istalahatı olum ile müselman olmaz ger kızıl taşı rengin etsek rengi tağyir olunur la'li bedahşan olmaz eylesek tutiye talimi edai kelime alt. sözü insan olur ama özü insan olmaz ağzı her kimin var ise zatında şerareti küfürü, kimin zatında mayasında peki, kavurluk var ise, arsızlık namussuzluk var ise, hokkabazlık, sahtekarlık var ise, istilahat ulum ile Müslüman olmaz. Ona sen emsili de ezberlet, binaide ezberlet, bütün terimleri, kavramları, istilalar ezberle. Yo, yo. E sonra. Ger kızıl taşı kan ile rengin etsek diyor. Ee, ger kara taşı kızıl kan ile rengin etsek. Al bir siyah taş diyor. Al siyah bir taş. Onu kırmızıya boya diyor. Boya onu kırmızıya. Rengi tahhir olunur. Ama lal bedahşan olmaz. Evet siyah kırmızıya çevirdin. Renk çevrildi ama çevrildi ama... Pakistan'da, Şey, Afganistan'da bir şehir var Bedakşan diye. Oranın Yakut'u bir numara dünyada. Eskilerin tespitine göre. Yakut da kırmızı diyor. Ha şimdi bu adam diyelim mesela bir karataş gibi. ilimlerle onun rengini kırmızıya tahvil ettin ama Lali Bedakşan olmaz diyor. Bedakşan şehrinde çıkan kırmızı Yakut gibi olmaz diyor. O da kırmızı, bu da kırmızı ama Birisi Yakut Beyefendi bana göre zannetme ki peki bu ne oldu ha şöyle oldu böyle oldu kitapları yuttu bilmem ne vesaire. Mücerret çıplak ilimle iş bitmiyor. Eylesek tutiye talimi edai kelimat. Papağana diyor bütün kelimeleri öğretin diyor. Sözü insan olur ama özü insan olmaz diyor. Harunur Reşid'in bir papağanı vardı Yasin'i okuyun yani bir kurra hafız Yasin'i şerifi makarici hurufuna riayetle okusun papağan aynen okuyor hayvan ne oldu şimdi bu hafız Kur'ram mı oldu pek hangi ilim demin denildiği gibi hangi dervişlik hangi alemin mürekkebi mutlak kemale masruftur usulü fıkıh dersleri bu midadul -ül ulemâi alimlerin mürekkebi hangi alimdir bakalım bir dakika peki alimlerin mürekkebi ağır basacak subhanallah ve hamdi rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim diyor sultan ebi hamdi o nevlay diyor yani hamdetmekle ben mevla'ya mettü senle diyor bu ilim ne acayip bir şeydir Osmanlı devletinin şeyhülistanlarının giymiş oldukları çizmelerin rengi maviydi maviydi Maviydi. Neden maviydi? Mavi gökyüzünü temsil eder. Şeyh, Şeyhülislam'ın çizmelerindeki renk şunu ifade ederdi. Gökler benim ayaklarımın altında. Ehli ilmin, hakiki ehli ilmin karşısında gökler ayaklarının altındadır. Bu manayı ifade ederdi o mavi çizme. İlmin ha, böyle bir kadir ve kıymeti vardır. Onun için, onun için ilmi tenkise ise kimsenin hakkı yoktur. Onun verdiği rütbe acayiptir. Hadaykı Vardiyyete Abdülmecid-i Hani buyuruyor ki, Hacı Ahrar Kuddisi'nin ruhu birisininle karşılaştı. Ona dedi ki, Menente kimsin sen? O da dedi ki ene tuveylübul ilim buyurdu tuveylik ismi taskir sigası ben ilim elde eden yani küçücük bir talebeyim ben söz dedi öyle konuşmayacaksın dedi ilim muhteremdir ilim kimde var ise o da muhteremdir azimdir o insan dedi ee, ben işte e, ilimi elde eden küçük bir talebeyim vesaire öyle demeceksin dedi ya ene talibul ilim diyeceksin ben ilim elde etmek isteyen bir insanım, duvaylip muvaylip kullanmayacaksın diyor. İlim, ilim nereden gidiyor? Hangi ilim? İlim, ber dil zanet yâri şevet. İlim, ber ten zanet mâri şevet. İlim eğer kalbe tesir ederse, sana yar olur diyor Mevlana. İlim sadece et ve kemikle kalırsa, o yılan olacak, akrep olacak, sana sokacak, seni ısıracak diyor kitapları yığmakla iş bitmiyor. Ya hadi işin beden tarafını bulduk da ruh tarafı ne olacak? İbn Abidin. Yani müşliklerin en sonu Mevlana Halid Bağdadî'nin yanında. Mevlana Halid Bağdadî 48 yaşında vefat etti. İbn Abidinler Alüsiler ondan belki bir misli daha yaşlı ama belki yani oğlu yaşındaki adama intisap ediyor. Her şeyi biz gördük peki onlar bir şey görmedi. Öyle mi peki? Şimdi zaten ne İbn-i Abidin'i geç yani cimkarında bir nokta adamın özelliği bu havasından geçilmiyor. Ne tasavvuf ne tarikatı ne bir şey intisabı vesaire bunlar artık tarih oldu tarih. Gassara subhanallah dedi Sultan Bedham diye. Gassara zalikal mida Ha bu mürekkep var ya oldu. Peki daha ve sevatul vecci yüz karalı. Mürekkep nereye bakıyor? Alime bakıyor. Sevadul veci, peki ha ha bunlar kime bakıyor? E, dervişlere bakıyor. Bunlar oldu peki bu mürekkep ve yüz karalı baisen sebep oldu. Ala izzetihim ve rifatihim. Mürek alimin kadir ve kıymetinin yükselmesine sebep oldu. E peki yüz karalığı da peki dervişlik böyle miskinlik vesaire bir yüz karalığı gibi yani. İnsanlar itibar etmiyor sana, bakmıyor sana. Evet, sanki toplumdan böyle tecrüb ediliyorsun, itiliyorsun böyle. Bunlar ne oldu peki, bu haller peki? Onların peki izzet ve şereflerine, izzet ve şereflerine vesile oldu. Sadidin-i Teftezani rahimallahu teala, 600 Osmanlı madreselerinde bu adamın kitapları okutuldu. Hala da okutuluyor dünyada. Timur e, alimlerindendi, Timur huzurunda böyle yatardı, isedir, öyle dururdu böyle, el ayak yani böyle, bize göre saygısız bir şekilde dururdu. Timur vezirleri diyorlar ki, padişahımız sen devlet efendim yani başkanısın, cihangirisin, dünya senden titriyor, ha bu koca kim ki, bu alim kim ki peki, senin huzurunda böyle, rehvan rehvan böyle, esnemiş ondan sonra yayılmış gitmiş vesaire. Timur diyor ki bana bak ağzınızı açmayın diyor. Benim kılıcımın girmediği yerlere ki o zaman Anadolu'ya Timur gelmedi. Yıldırım Beyazıt'ta henüz daha efendim, Ankara Savaşı'nı yapmadı. Dedi ki benim kılıcımın girmediği yerlere bu adamın kitapları benden önce girdidi. Onun için benim huzurumda onun oturması caizdir. Ben onun huzurunda böyle ayak duracağım. İmam Rabbani Mektubat'ta buyuruyor ki Timur Lenk bu tarafa gelirken Şahin Akşibend'le beraberdi şeyle beraber var. Le beraber ama bizde yaramazlık vardı. Bizde yaramazlık vardı o dönemde. O yaramazlıklar yüzünden Mevla kaldırı ta oradan Şahin Akşibend'i bile buraya gönderdi. Gidin oraya bakayım Bir terbiye edin onlar der gibi. peki ala izzetim ve rifatim. ve belegah peki minel hadidi ile el evci bu dervişlerin var ya tamam yani ee, bu meskenet ve inkisar hali onlar da olmakla birlikte ha ha, ee, ama derviş bunlar hakiki derviş olmaları, olmaları nedeniyle makamları aşağılardan ile el evci en üstün yerlere bayrağın dikildiği kalenin var ya burcu olur en üst tepesi aha oraya kadar yükseldi derecatun bunların dereceleri Isra ve fizzulimati mimma ilhayatin şair şiirinde diyor ki karanlıklarda hayat suyu var bir mağaraya giriyorsunuz karanlık ama orada bir su var anam anam çelik gibi su o misal. Ama mağara, baksan ulan bunun içinde işte yılan olur, cihan olur. Ama içeride bir su kaynıyor öf öf öf. Şimdi Mevla'nın da ordusu var ya, dua ordusu. Öyledir bunlar. Hani, buradan işaret alıyor İmam Rabbani, onu anlatmaya çalışıyor. Böyle tamam bir humulet var kendilerinde. Böyle bir kendi hallerine kapanmışlık var ama onların böyürlerinden hayat Efendimiz'in suyu kaynaklanıyor. Kale şair, şair dedi ki, şiir Gulam, hiştenem Hanet lale hüsari Lale rıhsari Siyahı rüyü menkert Akıbetkari Şair-i şiirini diyor ki gulam, hizmetçi olarak Hiştenem kendine Hanet istedi Lale rıhsari Yüzü lale gibi kırmızı olan diyor Lale gibi yüzü e, Lale kırmızısı Rengi gibi renkli olan diyor Zat diyor beni kendisine beni kendisine köle yapmak istedi diyor yani bu patron demek ki Efendi e ben yani siyah derili olduğum için beni alıp Efendim kendisine hizmetçi yapmak istedi siyahhi Ruen benim diyor yüzümün karalı ger Peki gördü yaptı hakkıbet akıbet Karre bir iş gördü diyor yani demek ki bu zat efendim bu e, hizmetçi olan kişi zenciymiş e, diyor ki yüzümün karalığı diyor ancak bir yerde bir iş gördü işte diyor Beni diyor, o kırmızı yanaklı diyor adam diyor zengin aldı diyor beni kendisine hizmetçi yaptı yani bu şiirden bir efendim şey alıyor e, bir işaret alaklamak istiyor ki fakirlik fukaralık yani hiçbir yerde bir iş görmese bile yani dervişlik fakirden murat dervişliktir Öbür fakirlik de var bu dervişliğin içerisinde. Adam zengindir ama haline baksan fakir fukara gibidir. O da buraya giriyor. Şimdi fakirlik diyor, aha bir yerde iş gördü diyor yani. Ki dervişlik ya. Yüzümüzün karalığı bir yerde diyor tamam rahatımıza vesile oldu. Ama bir başka manasıyla, bir başka manasıyla dervişlik, miskinlik, zavallılık eh toplum nazarında pek bir değer yoktur ama... Ha böyle işte Mevla'dan yardım, nusret elde etmekte. Aha bu dervişlik var ya, ne işler görüyor ne işler? Ne işler görüyor ne işler? وَاَذَا الْفَك۪يرُ Ha bu derviş var ya, bendeniz diyor. Ve inlem Yani ben şimdi size diyor, ehlullah ordusundan, dua ordusundan bahsettim diyor. Kendimi şimdi kalkıp da ben de dua ordusuyum falan filan demek istemiyorum diyor. Ama diyor, şu da bir şey söyleyeyim size diyor. وَاَذَا fakir Bu derviş var ya, tamam. وَاَذَا الْفَك۪يرُ وَاَذَا الْفَك۪يرُ Her ne kadar bendeniz diyor, layık değilsem de, ben يَجْعَلَ nefsahu. Kendisini kılmaya, fi iddadi cunudi duai, kendimi diyor bu evliya ordusu içerisinde yani görmeye layık bir insan değilsem de ya ben konuşuyorum bir şey diyorum ama ben diyor yani bunlardan değilim diyor yanlış anlamayın diyor hasan Basri buyuruyor ya biz öyle zatlara yetiştik ki sahabe ikram gördü hasan Basri. Onların dağlar gibi amelleri vardı. Sanki yani hiçbir şeyleri yokmuş gibi kendilerini bize gösterirlerdi. Şimdi öyle sahtekarlar görüyoruz ki diyor amel namına yani ameli salih iyi iş namına hiçbir şeyleri yok. Sanki bunların dağlar gibi amelleri varmış gibi kendilerini gösterirler diyor. Sınıfta kaldık sınıfta. Böyle, böyle ah, ah, estenek, bu neyin nesi oluyor? Burada senin müridin oturuyor peki. Demin İmamı Rabbani ne söyledi peki? Arkadaş adın var kendin yok kaybol git git git git. kezden bun, la yuka suale kezden bun, En büyük günah, en büyük suç bir defa varlığındır. Ki bundan daha büyük bir varlık yoktur. Esniyorsun peki, ben buradayım işte vesaire der gibi. Sen bu kapıyı ne zannediyorsun ya? Derviş, esnemekten haberi yok. Biz bazen burada derin derin mektuplar okuyoruz. Yani emir olmasa, oku demeseler, hiç okumam şahsen ben. Benim ağzına kanat. Niye? Biz daha buradayız ha. Toplumda nasıl esnenilir, nasıl oturulur, nasıl öksürülür daha bundan haberimiz yok. Cemaatten namaz kılıyoruz saf düzenimiz yok peki. Biz daha buradayız cemaat. Biz burada neler pişiriyoruz, neler kotarıyoruz burada. Ne yapıyoruz biz ya Allah aşkına? Düğüne mi geldik biz? Nasıl yaparsan gitsin vesaire öyle mi? Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. İmam-ı Kuşeri diyor ki Zeyd İbni Sabit Radıyallahu anhü Peygamberimizin vahiy katibi Baktı ki Abdullah İbni Abbas Radıyallahu yanında Ve Zeyd İbni Sabit Zeyd İbni Sabit Atına binecek gibiyken Abdullah İbni Abbas Peygamber Efendimizin ehlibeytinde beytinden Amcasının oğlu Bir kurnazlık yaptı Küt Zeyd İbni Sabit'in elini öptü Zeyd dedi ki ne yaptın dedi i̇bn Abbas dedi. Şşt ağzını açma dedi. Bu sefer efendim Zeyd-i i̇bn sustu. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden dedi i̇bn Abbas ehli ilme, ilim sahibi olan zatlara böyle hürmet gösterilmekle emrolunduk dedi. Onun için öperim ben, yerim ben, yalarım ben dedi. İyi peki Zeyd-i i̇bn sustu. Bu sefer de i̇bn Abbas atına binerken atını aya, e, ayağını atın özengisine geçirdi. Zeyd'i sabitli orada bir uyanıklık yaptı. Onun ayağını öptü. Zeyd ne yaptın dedi sen ehlilimsin dedi. Biz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytine böyle hürmet göstermekle emre olduk dedi. Yüreğim varsa dayan bakayım hadi git bir yer bul arkadaş kimse olmasın orada kafanı sok bir köşeye ağla ağlayabildiğin kadar Marmara denizini üzerinden akıtsan günahlarım çıkmıyor arkadaş ya çıkmıyor arkadaş ya benim ayakta gezme hakkım yok ya sokaklara donma hakkım yok ya ne dervişlikten nasibim var ne efendim yani ilimden nasibim var Allah aşkına e adam var namaz kılıyor cehenneme girmek için Adam var nasara yansır okuyor cehenneme girmek için Adam var hafızlık yapıyor cehenneme girmek için Adam var peki dervişlik yapıyor cehenneme girmek için Böyle iş olur mu ya? Bu ne biçim bazı şey ya ecdadın tabiriyle Bu ne biçim pazar ya? Böyle ticaret mi olur ya? Allah taksiratımızı affeylesin. Kusurları görüp de gereğini yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Kendimi diyor dua ordusundan kabul etmiyorum diyor Sultan ama. Ve lakin şu kadarını söyleyeyim diyor. Bir mücarred ismil fakiri adım diyor efendim derviş çıktı diyor. Derviş Ahmet.